Hakikat insan apaçık bir nankördür. Yoksa o yaratmakta olduklarının içinden kendisine kızlar edindi de oğlanları size mi ayırıp seçti? Onlardan birine o çok esirgeyici Allah'a istinad ettiği bir benzerle müjde verildiği zaman o gamla dolu ve öfkeli bir halde yüzü kapkara kesiliyor. Onlar süs içinde yetiştirilmekte olup da Kendisi mücadele hüccetini açıklamayan kişiyi mi Allah'a nispet ediyorlar? Onlar o çok esirgeyici Allah'ın bizzat kulları olan melekleri de dişiler yaptılar. Onların yaratılışlarında hazır mıydılar? Onların bu yalan şahitlikleri yazılacak, onlar sorguya çekileceklerdir. Dediler ki eğer o çok esirgeyici Allah dileseydi biz bunlara tapmazdık.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 Ben atalarınızı üstünde bulduğunuzdan daha doğrusunu size getirdiysem dedim. Onlar da biz dediler, o sizin gönderildiğiniz şeylere küfredicileriz. Bunun üzerine biz de onlardan intikam aldık. İşte bak yalanlayanların akıbeti nice oldu. Bir zamanda İbrahim babasına ve kavmine, ben demişti, hakikat sizin tapmakta olduklarınızdan uzağım. Ancak beni yaratan Allah müstesna, şüphe yok ki o beni doğru yolda muvaffak edecektir. İbrahim tevhid kelimesini dönsünler diye zürriyeti arasında baki bir kelime yaptı. Daha doğrusu ben onları da, atalarını da kendilerine Hak ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar faydalandırdım, yaşattım. Fakat kendilerine o hak gelince onlar bu sihirdir, biz onu inkarla küfredicileriz demişlerdir. Bir de şunu söylediler. Şu Kur'an iki memleketin birindeki büyük bir adama indirilmeli değil miydi? Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini bile aralarında biz taksim ettik. Kimini derece derece diğer kiminin üstüne çıkardık ki bir kısmı bir kısmını iş adamı edinsin. Rabbinin rahmeti onların topluya geldiklerinden daha hayırlıdır. Eğer insanlar bir tek ümmet haline gelmeyecek olsaydı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 Kim o çok esirgici Allah'ın zikrine göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Artık bu onun ayrılmaz bir arkadaşı olur. Şüphesiz ki bunlar onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin hidayete erdirilmiş olduklarını sanırlar. Nihayet o bize geldiği zaman dedi ki keşke... Seninle benim aramda doğu ile batı kadar uzaklık olsaydı sen ne kötü arkadaşmışsın. Bu temenniniz ve pişmanlığınız bugün size asla fayda vermez. Çünkü hepiniz zulmettiniz. Muhakkak siz de azapta ortaklarsınız. Artık o sağırlara sen mi duyuracaksın yahut o körlere apaçık bir sapıklık içinde bulunan kimselere sen mi hidayet edeceksin? Eğer seni gerçekten alır götürürsek şüphe yok ki onlardan biz intikam alıcılarızdır. Yahut onlara vaat ettiğimizi behemahal sana göstereceğiz. Çünkü biz onların üstünde iktidar sahipleriyiz. aley sen sana vahyolunan Kur'an'a kuvvetle sarıl muhakkak ki sen dosdoğru bir yol üzerindesin şüphe yok ki o Kur'an senin içinde kavmin içinde katî bir şereftir siz ondan mesul olacaksınız senden evvel gönderdiğimiz peygamberlerimize sor biz o çok esirgeyici Allah'tan başka tapılacak ilahlar kılmış mıyız Andolsun ki biz Musa'yı da ayetlerimizle Firavuna ve cemaatine peygamber olarak gönderdik de o ben gerçek alemlerin Rabbinin elçisiyim dedi. Onlara ayetlerimizi getirince bunlara gürü vermişlerdi. Onlara gösterdiğimiz her mucize mutlaka öbürlerinden daha büyüktü. Onları belki küfürden dönerler diye bir zamanda azapla tuttu. Azabı görünce dediler ki ey sihir yapan bizim için Rabbine sana olan vaadi hürmetine dua et. Muhakkak biz doğru yola kavuşturulmuş olacağız. Fakat biz onlardan azabı giderince onlar verdikleri sözü bozdular. Firavun kavmi içinde haykırdı. Ey kavmim dedi Mısır padişahlığı ve altından akan şu ırmaklar benim değil mi hala gözünüzü açmayacak mısınız yoksa ben ondan hayırlı değil miyim o ki hakirdir meramını bile neredeyse açıklayamıyor öyle ya onun üstüne gökten altın bilezikler atılmalı yahut beraberinde birbiri ardınca melekler gelmeli değil miydi bu suretle kavmini küçümsedi. Onlar da kendisine itaat ettiler. Hakikat onlar fasıklar güruhu idi. Nihayet onlar bizi gazaplandırınca kendilerinden intikam aldık. Derhal onları topluca suda boğduk. Bu deçile onları sonra gelen ümmetler için ibret verici bir geçmiş ve misal yaptık. Meryem oğlu bir misal olarak ortaya atılınca hemen senin kavmin bundan şımarıp haykıra haykıra güldüler. Dediler ki bizim tanrılarımız mı hayırlı yoksa o mu? Bunu sana bir mücadeleden başka maksatla irade etmediler. Daha doğrusu onlar çok düşman bir kavimdir. O bizim kendisine nimet verdiğimiz ve İsrail oğullarına örnek yaptığımız bir kuldan başkası değildi. Eğer biz dileseydik size bedel elbet yeryüzünde ardınıza kalacak melekler yaratırdık. Şüphesiz ki o saatin ilmi kendisiyle bilinenlerdendir. Artık buna karşı sakın şüpheye düşmeyin. Onlara de ki,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 Ve aralarındaki fısıltılarını işitmiyoruz mu sanıyorlar? Hayır, onların yanında da bizim evçilerimiz var. Yazıyorlar. De ki, eğer o çok esirgen Allah'ın bir evladı olsaydı, ben ona tapanların ilki olurdu. Hem göklerin ve yerin Rabbi, hem arşın Rabbi, onların vasfede geldiklerinden münezzeh. Şimdilik sen bırak onları, batılın içine dalsınlar, oynaya dursunlar. Nihayet, azapla tehdit edilmekte oldukları günlerine kavuşturulacaklardır. O, gökte de ilah, yerde de ilahtır. O, yegane hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilendir. Göklerin, yerin... Ve ikisi arasındaki şeylerin mülkü kendisinin olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Saatin ilmi O'nun meclindedir. Hepiniz ancak O'na döndürüleceksiniz. Allah'ı bırakıp da tapar oldukları şefaat etmek selahiyetine malik değildir. Ancak Hakk'a bizzat bilerek şehadet edenler müstesnadır. Andolsun olsun ki Kendilerini kimin yarattığını onlara sorarsan elbette Allah derler. O halde nasıl olup da çeviriyorlar? Peygamberin Ya Rab demesi hakkı için muhakkak ki onlar imana gelmezler güruhudur. Şimdilik sen onlardan yüz çevir. Selam de. Artık yakında bileceklerdir. Duhan Suresi Değerli dinleyenler Duhan Suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını 10. ayette geçen Duhan kelimesinden alır. Surenin tamamı 59 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamim Açıkça bildiren bu kitaba andolsun ki Hakikat biz onu mübarek bir gecede indirdik. Gerçek biz onunla kafirlerin uğrayacakları azabı haber vericileriz. O bir gecedir ki her hikmetli iş nezdimizden bir emirle o zaman ayrılır. Hakikat biz Rabbinden bir rahmet olarak peygamberler gönderenleriz. Şüphe yok ki o hakkıyla işitenin kemaliyle bilenin ta kendisidir evet göklerin yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin Rabbinden bir rahmet olarak eğer buna iyice inanıcılarsanız ondan başka hiçbir ilah yoktur o hem diriltir hem öldürür sizin de geçmiş atalarınızın da Rabbi odur Hayır. Onlar tekrar dirilmekten şüphe içindedirler. Bununla eğlenirler. O halde Sema'nın apaşikar bir duman getireceği günü gözetle. Öyle bir duman ki bütün insanları saracaktır o. Bu pek yaman bir azaptır. Ey Rabbimiz! Bizden bu azabı açıp kaldır. Çünkü biz iman edeceğiz derler. Onlar için düşünüp ibret almak nerede? Kendilerine hakikatleri açıklayan bir peygamber geldiği halde yine ondan yüz çevirdiler. Ona kimi bir öğretilmiş, kimi bir mecnun dediler. Biz bu duman azabını biraz açıp kaldıracağız. Fakat siz Şüphe yok ki tekrar dönücülersiniz. Çok büyük bir şiddetle, satvetle kendilerini çarpacağımız gün... ...muhakkak ki biz intikam alıcılarız. Ant olsun ki biz bunlardan evvel Firavun kavmine de imtihan ettik. Onlara da çok şerefli bir peygamber gelmişti. Bana Allah'ın kullarını teslim edin. Çünkü ben size gönderilmiş emin bir peygamberim diye... Ve Allah'a karşı yücelik taslamayın zira ben size apaçık bir bürhan getiriyorum diye söylemişti. Şüphesiz ki ben beni taşlamanızdan benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Eğer bana iman etmezseniz bari benden uzaklaşıp çekilin demişti. Nihayet Rabbine bunlar Hakikat günahkarlar yüruhudur diye dua etti. Allah da öyleyse kullarımı geceleyin götür. Fakat muhakkak siz takip olmayacaksınız buyurdu. Denizi sen ve asabın selametle geçtikten sonra durgun ve açık bırak. Çünkü onlar boğulmaya mahkum olmuş bir ordudur. Onlar bağlardan, pınarlardan, ekinlerden, güzel konaklardan, içinde naz ve naimle yaşadıkları ihtişamdan neler, nice şeyler bıraktılar. İşte emir böyledir. Biz bütün bunları başka başka kavimlere miras verdik. Ne gök, ne yer onların üstüne ağlamadı. Onlara mühlet verilmedi. Ant olsun ki biz İsrail oğullarını o zillet verici azaptan firavundan kurtardık. Hakikat o haddi aşanlardan bir mütekebbirdi. Ant olsun ki biz onlara bilerek alemlerin üstünde bir imtiyaz vermiştik. Bir de onlara ayetlerden her birinde açık birer imtihan gizlenmiş bulunan şeyler verdik. Hakikat şu kafirler o ölüm İlk ölümümüzden başka bir şey değildir. Biz yeniden diriltilip kaldırılacak değiliz. Eğer doğrucularsanız şimdi atalarımızı dirilterek getirin derler. Bunlar mı hayırlı yoksa tutma kavmi ve onlardan evvelki ümmetler mi? Biz onları bile helak ettik. Çünkü onlar da günahkardılar. Biz gökleri, yeri, ve ikisi arasında bulunan şeyleri eğlence olarak yaratmadık. Biz bunları hakkın ikamesine sebep olmaktan başka bir hikmetle yaratmadık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Şüphe yok ki o ayırt etme günü onların hepsinin buluşma vaktidir. O gün dost bile dostuna hiçbir şeyle fayda vermez. Onlara yardım da edilmez. Allah'ın esirgediği kimseler böyle değil. Çünkü o, bizzat kafirlerden intikam almaya hakkıyla kadir, müminleri çok esirgeyicidir. Şüphesiz o zakkum ağacı, günaha düşkün olanın yemeğidir. O, sıcak suyun kaynadığı gibi karınlar içinde kaynayacak erimiş madenler gibidir. Zebanilere denilir. Tutun onu, sürükleyerek cehennemin ta ortasına götürün. Sonra tepesinin üstüne o kaynar su azabından dökün. Tat o azabı, çünkü sen kendi iddianca çok buluğu çok şerefliydin. Şüphesiz ki bu hakkında şüphe ve mücadele edip durduğunuz şeydir. Müttakilerse hakikaten emin bir makamda, cennetlerde pınar başlarındadır. İnce, nazik ve kalın ipeklerden, atlaslardan giyecekler, karşı karşıya gelerek muhabbet edeceklerdir. İşte emir böyledir. Onlara bembeyaz, şahin gözlü hurileri eş yaptık. Orda emin emin hizmetçilerden meyvenin her türlüsünü isteyip getirtirler. Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bütün bunlar Rabbinden bir fazlı kerem olarak verilmiştir. İşte bu en büyük saadetin ta kendisidir. Biz onu iyi anlayıp ibret alsınlar diye ancak senin dilinle indirerek kolaylaştırdık. Artık onların başına inecek azabı gözetle. Çünkü onlar bekleyicidirler. Casiye Suresi Değerli dinleyenler, Casiye Suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını 28. ayette geçen Casiye kelimesinden alır. Surenin tamamı 37 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amin Bu kitabın indirilişi mutlak kadir, yegane hüküm ve hikmet sahibi Allah'tandır. Şüphe yok ki göklerde ve yerde müminler için kat'i ayetler vardır. Allah'ın sizi yaratmasında ve yeryüzüne yayıp üretmekte olduğu her bir canlıda sağlam bilgi edinecek bir zünre için ayetler vardır. Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, Allah'ın gökten rızık indirip onunla yere ölümünden sonra can vermesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde de akılları kullanacak bir kavim için ayetler, ibretler vardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir ki sana bunları hak olarak okuyoruz. Artık onlar Allah'ın ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Yalana, günaha dadanan her kimsenin vay halini. Ki kendisine karşı Allah'ın ayetleri okunurken işitir de sonra büyüklük taslayıcı olarak bunları hiç işitmemiş gibi küfünde ısrar eder. İşte onu çok elen verici bir azapla müşterim. Ayetlerimizden bir şeye muttalı olduğu zaman o bunu eğlenti edinir. İşte onlar böyle. Onlar için zillet verici bir azap vardır. Önlerinde cehennem. Onların ne kazandıkları şeyler, ne de Allahı bırakıp da dostlar edindikleri nesneler kendilerinden hiçbir şeyi defedemez. Onların hakkı büyük bir azaptır. Bu Kur'an bir hidayettir. Rablerinin ayetlerine küfredenlere gelince, onlar için öyle bir azap vardır ki, bu çok elem verici bir azaptır. Allah emir ve izniyle, içinde gemilerin akıp gitmesi için, fazlu kereminden nasip aramanız için, size denizi müsahar etmiş olandır. Gerektir ki şükredesiniz. O göklerde ne var, Yerde ne varsa hepsini kendi canibinden size rahmetti. etti. Şüphe yok ki bunda iyi düşünecek bir kavim için kat'i ayetler, ibretler vardır. İman edenlere söyle. Allah'ın günlerinin çatıp geleceğini ümit etmeyenlerin ezalarına aldırış etmesinler. Çünkü Allah herhangi bir kavme ancak kazanmakta olduklarıyla mukavele eder. Kim İyi amelde bulunursa bu kendi lehine, kim de kötülük ederse bu da kendi aleyhinedir. Nihayet hepiniz ancak Rabbinize döndürüleceksiniz. Ant olsun ki biz İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik vermiş, onlara tertemiz rızıklardan vermiş, onları zamanlarında alemlerin üstüne çıkarmış diye. Onlara din emrinden açık açık deliller de vermiştir. Şimdi onların bu emir hakkında ihtilafa düşmeleri başka sebeple değil ancak kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki ihtirastan dolayıdır. Şüphesiz Rabbin onların ihtilaf etmekte oldukları şeyler hakkındaki hükmünü kıyamet günü aralarında verecektir. Sonra seni de din emrinden bir şeriatın üstüne memur kıldık. O halde sen ona tabi ol. Bilmezlerin heva ve heveslerine uyma. Çünkü onlar Allah'ın iradesinden hiçbir şeyi senden kat ediyen uzaklaştırıp defedemezler. Şüphe yok ki zalimler birbirinin dostlarıdır. Allahsa takva sahiplerinin dostudur. Şu Kur'an insanlar için kalp gözleridir. Sağlam bilgi edinecek zümre için bir hidayet ve rahmettir. Yoksa kötülükleri kazananlar, kendilerini iman edip de iyi iyi amel ve hareketlerde bulunanlar gibi mi yapacağız, dirim ve ölümleri bir mi olacak sandılar? Hükmede geldikleri şey ne fena. Allah gökleri ve yeri hakkın ikamesine sebep olarak ve Herkesin kazandığı ne kendilerine asla haksızlık edilmeyerek onunla mukavele edilmesi için yaratmıştır.